Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli işe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaratır. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalaleti ateştedir. Allah subhanahu ve teala hepimize hayır versin. Şeytana uydurmasın razı olacağı amelleri istemeye hepimize nasip etsin. Bizleri bugün Allah rızası Allah bizleri rıcağı bir araya getirdiği gibi yarın kıyamette cennette de cemalini görenlerden miniz. Allah subhanahu ve teala bizlerdeki şeytani huyları hayırlısıyla değişmiş. değiştirsin. Amin ve Enser'ın muhacirin kardeşliği gibi bizlere de kardeşliğin nasip etsin. Dışarıdan her türlü fitneden, fesadtan bizleri korusun. Kardeşlerim, evet. bizler şöyle bir ortamda Allah hamdolsun İslam'ı yaşamaya çalışan insanlarız. Muhakkak ki İslam'ın hakim olmadığı ve yaşantıda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 Bu hadisi hemen hemen bütün hadis mecmualarında görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Senet yönüne girmeyeceğim. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam bir gün sefere giderken sahabeden bir tanesi onunla birlikte sefere gidemiyor. Hadisin esbabı vuruduyla anlatayım ki hem bize yakışsın. Seferden döner dönmez Allah Resulü ve Vesselam'ın ahlakıydı, göremediği kardeşini hemen ziyaret ederdi. Ve ilk ziyaret ettiği insanlardan da savaşa giderken hasta bıraktığı ashabıydı. Geliyor bakıyor ki bıraktığından çok kötü bir halde, Zayıflamış, bitkin düşmüş yani artık ölümden kalım araşı denir ya öyle bir vaziyette.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 Evet. Allah bizi sevdiği insanlardan eylesin kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ez diyor ki şu üç şey kimde bulunursa imanın tadını ne yapar alır. Bunlardan birincisi Allah'ı ve Resul'üne yani Allah ve Resul'un her ikisini her şeyin üzerinde çağırma. bunu yapmış mı? becermiş. Allah onlardan razı olsun. Amin. Sonra bakın, akide yönünde kardeşlere geliyorum. İkincisi diyor ki, bir kimseyi yalnız ne için seveceğim? Allah için, Allah için şey. Bu uzun için. o da. Aleykümselam ve Aleykümselam. Ve üçüncü olarak bu rivayette nefsi gösteriyor Allah Resulü Aleykümselam.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 bunun için bu rivayete göre Biz de peygamberleri, çıktıkları, şehitleri, salihleri, alimleri Allah için severiz. Ve onlar Allah'ın sevdiklerini yapmışlar ve bu sebeple de Allah için ne yapmışlardır? Sevilmişlerdir. Bu da sevileni Allah'ı sevmenin kemalinden de kardeşler. Kafirleri, münafıkları, bidat ve isyan etmeyi işe bizler sevmeyiş. Nefret ederiz çünkü onlar Allah'ın sevmediği işleri yapmışlar ve onlara Allah için de biz ne yaparız? Boz ederiz. Yani biz Müslümanlar saflarını çok net ve güzel bir şekilde koymak zorundayız. Bunları yapmadığınız zaman ticaretiniz, komşuluğunuz, arkadaşlığınız netleşemez. Mümkün değil. Birine verdiğin yani kafire, bidatçiye, faşa göstermiş olduğun bir yüzü mümin kardeşine ne yapamazsın? Gösteremezsin. Onun için dengeleri bulmak zorundasınız. Kim dengeleri bulursa, böyle yaparsa Allah için sevmiş ve Allah için de ne yapar? boz etmiş. Olursun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 Yarın Allah'ın azurunda birbirine ne yapacak? Düşmanlık yapacak. Allah için sevenler, Allah için bir araya gelen insanlarsa her zaman durarlar. Burada da, orada da. Evet, şüphesiz düşmanların dostlukları, şey üzerine toplanmış bulundukları dünyayı sevgi, sevgiden kaynaklanır ve. Dünyayı çok sövmelerinden birbirini şapıklığa sürüklerler. O gün ise birbirlerini krizatlardır. Birbirlerinin şapıklığına uydukları için kötü neticeyi yine birbirlerine ne yapacak? İstmanlayacak. Bu beni şapıktı diyecek. Onun cezası iki kat olsun. O ne diyecek? E ben bir kişiyim, bunlar bir sürü. Bunlar mı çok? Ben mi çok? Ne olacak? Hepsi orada birbirini diyor. Peki iman edenler ne yapacak kardeşler? Benim kardeşim ya Rabbi. Günah istemiş olabilir. İshan etmiş olabilir ama sen rahmansın onu affet diyecek. Bak ben ona şahitim güzel güzel işler yaptı. Sen de onun Rabbısın. Ya Rabbi onu affet ne yapacak? Şefaatçi olacak ve hatta Ayaklarından dizlerine kadar, topuklarına kadar ateşe girip kardeşlerin orada ne yapacak çıkaracak? Soruyorlar Allah Resulü ilgili şeylere, ama onlara ateş zarar vermeyecek mi? Hayırdır. Çünkü onlar cennet endektir. Yani cennete giren kardeşin orada ne yapmayacak? Unutmayacak. Evet. Birbirini seven insanlar burada birbirlerini seven insanlar kurtulmak için orada birbirine söven düşmanlara ne yapacak? Dönüşü verecek. Demek ki zalimlik yapan kendilerine hasret pişmanlık, eser Ama o gün pişmanlık insanlara hiçbir zaman faydayı ne yapmayacak? Vermeyecek. Bakın Rabbimiz'in ayetlerine şöyle bir kulak verelim. Allah Azze ve Celle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 Şimdi bazı insanlar vardır. Hırsını alamayınca kafayı duvara vuran, elini ayağını ıslatanlar vardır. Burada da bakın hırsını alamadığı için niye niye hırsını alamıyor? O gün anlamadığını ateşi görünce anladığı için ve elini ayağını sırmaya başlıyor. Evet. Ve dostları da o düşmanlıklarının yüzünden kederleriyle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 Ondan sonra sevginin ameliyle tezahürünü göstermeniz gerekir. Yoksa kuru kuruya ben seni seviyorum deyip bunu ciddiye hareket etmekten değil. Evet, Allah'ın celali için birbirini ziyaret edenler Allah'ın celali için birbirine nasihat edenlerdir. Burada dikkat ederseniz celal kelimesiyle cidrettik. Neden Allah'ın celali için?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 Çünkü hepimiz sohbetinin başında da dediğim gibi kardeşlerim, İslam'ın hakim olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Allah ama bir arkadaşımızdan, ama iş yerinden, çalıştığımız ortamdan, Hı? gerek ev yaşamışından, bir yerlerden hep kirlenen insanları. Allah salih amellerle arananlardan Biz Bizler birbirinin hatasını aramakla değil,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 Biz ıslah değil mi? Kime derler e, Ercan bunu? Hep peygamberlere ve salih insanlara bu sözler söylemiştir. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediğinde onlar der ki biz ıslah edatı Asıl bozguncu sizsiniz. Eğer yeryüzü ıslah olmuş bozulmuşsa salih insanlar, davetçi insanlar muhakkak bir şeyden suçlanacak. Suçlanmalı da. Suçlanmalı da çünkü bu sünnetullah. Ta Adem'den günümüze kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun takipçileri davetçilere baktığımızda başlarına gelmeyen hiçbir şey ne yapmamış, kalmamış. Soruyorum, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Ayşe annemize iftira atan hangi kavim? Ashab değil mi? Sahabelerin hep mı? İnan ait kelimede ne diyor? Bu bile sizin için hayır oldu. Bunları duyduğunuzda bu, bu apaçık bir iftira dememiz gerektiğiniz için diyor. Ama bu bile sizin için nedir? Bir hayır oldu. Yani bundan sonraki Müslümanlar duydukları her şeye ne yapmayacak? Kulak vermeyecek.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 Bir gün, bir gün arkadaşlardan bir tanesi geldi. Ya abi dedi falana dikkat et, niye? Hep senin yanında senin gibi konuşuyor, senin gibi diyor bize dayılık yapıyor, şöyle diyor falan. Tamam diyorum ben şimdi işte dayılık mı yapıyorum? Ya diye sen yapmıyor ama diyor. Onun yaptığı zorumuza gidiyor diyor. Ha ben anladım ki benim yaptığım da zoruma gidiyor. Demek ki bizler hareketlerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz.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 dost ettiği, dost insana dikkat etsin. Evet. Allah için sevme ve Allah için buğz etme imanın aktında sağlam bir kurttur kardeşler. Ben hepinizi Allah için seviyorum. Gönülden söylüyorum. Hiçbir sıkıntı duymadın. An, ezme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, imanın en sağlam kurtu Allah için sevme. Allah için nefret etme. Yani sağlam kurtlar yapışmak istiyorsan bu ahlakı ne yapacak edineceksin. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam birini sevdiğini zaman ne yapın? Ona söyleyin. Tamam. Herkes yanındakine söylesin. Ben seni Allah için seviyorum. İhtiyaç evet. tebrik. Evet. Evet. Bu sünnete zaman isteyin kardeşler. Karşıdaki de ne diyecek, beni rızası için sevdiğin Allah seni şurası ve dua edebilirsiniz, kardeşinize Allah senin hayırdır diye cennetine koysun diye bulursunuz. Evet. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu meanda ülkenin kalıcılığı için bizlere ne yapıyor?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 bunu bu yönde değil ama Ali ben seni Allah için çok seviyorum. Bak, kalp derdekini aktardığında aradaki en ufak bir kırgınlığı bir söz ne yapar? Götürür. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kalp derdeki ülfetin artması için en önemli kelimeleri seçmiş. En az kullandığımız kelimeler de nedir? Halik Selam. Ben. Hoş geldin abi. Evet. <gülüyor> Demek ki biriniz bir kardeşini Allah için sevmişse bunu ne yapsın? ona bildirsin. Zira bu ülfette kalıcılık ve sevgide de sebattır. Allah için bu sünneti yaşatın kardeşler. Kelime söylememe gerek yok. Bence lazım ama e çok sağ olun. Aman. Ben ne dersem arılat dersem biliyorsunuz. Geçmiş ümmetlerden iki hasret var. Size de sirayet Yani burada ashabını gösteriyor ama anlatan bir insan olmam ile ben de sizi göstermek zorundayım. Geçmiş ümmetlerden iki şey sirayet etmiş. Neymiş Azmi? Biri kindarlık, Bir de haset. Biri de haset. Diyor ki ve vesselâm, bu bir yürgüdür diyor. Asap bakıyor. İlk defa duymuş. Bu kelimeyi saçı tıraş eder demiyorum. Dini tıraş eder diyor. Buraya kadarı filmi naklediyor. Bundan sonrasını bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Siz iman etmedikçe seni biremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman e birbirimizi söylemeyeceğimiz hasretler olmaz mı? Olur. Yani onun karşı biraz kalındır, benimki incedir. Burnu kalındır, incedir. Biri keskin bir yumuşaktır. Kimi der, kimi demez, Muhtemel insanların incinece. Veya bir şeyler olmaz mı? Olur. Ama Müslümanlar birbirimizi söyleyecek arkadaşlar. Çünkü bu imanın bir gereği. Ve diyor ki devam ediyor size bir hareket söyleyeyim. Selam dersinde hatırlayacaksınız. üzerinde hassasiyet gösterdığımız Aleykümselam varam ve Aramızda selamı ne yapın? Yani hepimize selamünaleyküm. Bakın hadisi karşılıklı işletelim şimdi. Selam var mı? Var. Demek ki aramızda var. Selam yok mu? Muhabbet? Yok. Cennet? Yok. Yok. İman? Yok. Yok. Ne var? var? Haşet ve kindarlık var. Haşeti anlatırken Allah Resulü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ateşin odunu yediği gibi amelleri ne yapar? Hepimizin kendine göre amelleri nedir? Vardır. Kiminin beden gücüyle mal gücüyle yani Allah hepimizin salih amellerini artırsın. Allah hızlı kılsın. Bunlar vardır ama hangimiz işler bu amellerin yok olmasını hiçbirimiz istemez. Öyleyse çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları sağlama ancak birbirimizi sevme, birbirimizle ülfet etmekle mümkün. Ünfeti teşen hareketlerle değil. Evet. Ve bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ülfeti artırıcı bir tavsiyesi daha var. Birincisi neydi? Selam. Ben Ramazan sonu Allah için seviyorum. Amin. İzma. İkincisi ise Hı. maddi. Hediyeli için diyor. Yani birbirinize ne yapın? Hediye verin. Bakın mesela seminerde arkadaşlara misafir. dağıttık. Ne yaptılar? Herkesin çok hoşuna gitti. Yani gül. Hatta buradan bir arkadaş ya annem dedi çok sever. Tuttuk bir gül daha verdik kaç liraya aldı Fali? 40 kuruşa. 40 kuruşa bir kardeşinizin gönlünü aldık. 40 kuruşa. Ha açıkça söylediğin yani Pazarlık yaparak aldığımız için toptan bir gülü 40 kuruşa aldık. Kokuyor <gülüyor> Sana bir daha gelme kardeş. İyiyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Tabii anlayışlar farklı. Aynı kelimeyi söylüyoruz. O gerçek anlıyor. Sen ne anladın? Hocam. Koku anladın. Elini Demek de ki de. Bilmiyorum. ben hocamı seviyorum. Evet. Satmam. Evet. Demek ki hediyeleşme insanların arasında üniversite ne yapıyormuş? Artırıyor. Ve hediyeleşme derken size mi yaptım? Bayan kardeşlere mi hatırlamıyorum.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 ...kardeşime de ne yapacağım? Vereceğim. Evet. Bu da nedir? Hediyeleşim. Bakın... ...biz de... ...halk arasında... E, ...böyle görürsünüz. İçiniz böyle... ...sevgiyle dolar, muhabbet eder... ...bir türlü anlayamazsınız. Ya ben bu adamı... ...yani hiç görmedim. Ama yani bir acayip bir sevgi var... ...dersiniz. Bu neden... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Cibril'i çağırır. Der ki, ben falan kulu çok sevdim. Sen de sevdim. Cibril meleklerin yanına çıkar. Melek-ü talemi der ki, Rabbimiz ne dedi? Cibril onlara der ki, ben falan kulu çok sevdim. Yani Rabbimiz falan kulu sevdim. Siz de sevdim. Gök ehlinde yer ehline kadar bu ne yapar? Gelir.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 falan geldi. Toplanmadım filanı görünce hemen toplandı. Diyor ki yanımı hayırlı salih bir insan oturmasını istedim diyor. Öyle insanlar geliyor yanıma oturuyor ki kalbime kara, karabet bağlıyor diyor. Yanıma salih bir insan otursun da kalbim böyle açık olsun istedim diyor. Yani Allah onlardan razı olsun sahabeler hangi ortamda olursa olsun yanındakine yürüdüğüne Ticaret yaptığına, komşuluk yaptığına hepsine ne atmış? Çok çok dikkat etmiş. Niye? Etkilenmemek için. Çünkü kalbi para bir adam gelse yanına otursa, sen onunla meşgul eder, sen ona meşgul bulacaksın. Böyle. Çünkü Allah Resulü Islahatı İslam, Farsadan gelen birini görüyor. Hakikaten dilini iyi kullanan, şerli birisi. Ne diyor Ayşe annemize? Bu halin ne şey var şey adamınca?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 Çünkü cahil hiçbir zaman ahlım olmaz. Ama ahlım cahili anlar. Hangisini? cahil Yanlış Karşıdan birisi geliyor. Gerçekten şerli bir adam. Allah Resulü de diyor ki Ayşe annemize bu sıratı Ayşe annemize diyor kavmin en şerli adamı diyor. Ama o geldiğinde o kadar güzel davranıyor ki nasılsın, iyi misin, izzet, ikram adam gidiyor bu hane-i nakletleri vaikten. Ayşe annemiz diyor ki hem diyeceğini dedi hem de adam geldi tam şeyini yani O kadar güzel davrandın ki ben buna e, yağcılık yaptım. Bu yani anasında. Aleyküm Ya Ayşe diyor sen beni hangi işinde aşırı gider gördün? Ayşe annemiz duruyor.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 hiç tanımadığında, hiçbir menfaatin yokken ılık ılık bu adam adı sevgi hissedebiliyorsan kalbin demek ki ölmemiş daha, diri. Evet. Allah bizi biri olan kalplerden demiyor. Amin. Bakın Allah Resulü ve sülatı bir bir sözünde diyor ki Allah'ın kulları içinde öyle kulları vardır ki peygamber olmadıkları halde peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Denildi ki, onlar kimdir? Onları sevmek istiyorlar. Evet, Allah Resulü diyor ki, ve vesselam, onlar Allah'ın nuruyla aralarında akrabalık veya soybağı olmadığı halde birbirlerini sevenlerdir. Diyor. Yani, nereli Çamdere, sen nereli çam Yolga'da, Hatay ise Konya. Bakın şu farklı. Birbirini seviyor musunuz? İşte diyor kıpta edilecek bir kardeşlik. Allah bizi böylelerinden eylesin. Amin. Yüzleri nurdur ve onlar orada nurdan middenler üzerindedir. İnsanlar korktukları zaman onlar orada hiçbir korku yok. İnsanlar mahsul olduğunda onlara orada hiçbir mahsumiyet yok. Niye? Niye?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 Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de mahsul olacaklardır. Evet Yunus satmıştır. Demek ki Allah için sevme, Allah'ın nuruyla kalpleri düzenleyen bir bağ. Onu muhafaza eden sevgi, merhamet, şefkat, ziyaretleşme ve Allah'ın celali için buluşmadır. Eğer kul veya kardeşi bir günah işlerse, ne olur? Yaşar. Kalbinde bir nokta olur. Kaflet gündeme gelir ve o kaflet hakkı düşünmeye o insanı ne yapar? Mani Şimdi düşün, ben Mustafa'ya kızgıyacağım. Kızgımız anındaki Mustafa'ya davranışımla normal bir handaki davranışım aynı olur mu? Aradaki nedir bu?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 ismini kullandığında kızmıştı Kendi de kullandırdın mı? <gülüyor> Allah hayır versin. Abi. Ben bilgisayardan yani anladığım kadar, her bölümünden anlamıyorum. Allah razı olsun. Allah seni alim Şimdi bilgisayar devamlı hardx kullanma sektör diye bir olay var. Yani çukurlar oluşuyor. Ölü bölgeler oluyor. Orada bir bilgi olduğunda alamıyorsunuz. Bozulduğunda. İşte aynen şu noktalar böyle beksektir. Yani işlenen günahlar senin hakkın olduğu bir şeyi sana ne atmıyor Getirmiyor. Önünde ne yapıyor? Engel Allah Azze ve Celle tevbe eden sonluk kullardan öyle. Aleyküm evet. selamlar. Bakın biraz da öbür yönden ele alalım. Rabbimizin Resulü diyor ki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 babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz. Mücadele 22 telefon kim arkadaşlar? Demek ki bu iman için nefislerde hassas bir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 Kötü kimselerle düşüp kalkan iyi insanlar hakkında su yüzünde Yani arkadaşın kötüyse, onunla düşüp kalkıyorsan iyi insan hakkında artık su yüzünde demek. Yani daha önce hissetmediğini onunla düşüp kalktıktan sonra hissetmeye başlarsın. Ve yine diyor ki Allah kendisine razı olsun. Bir kimse Allah'a itaat ediyorsa onu söylemek zorundasın. Evet. İyi kimseyi seven nefsi için değil Allah için sevmiş olur diyor. Evet, Allah kendisinden nazar. Evet. Allah Resulü diyor ki, hani sallallahu aleyhi ve sellem kulların günahlarına rabları olmuşsunuz gibi bakmayın. Kul olduğunuz gibi bakın diyor. Hadisi tekrarlar mı? kumların günahlarına, günahlarıma benim günahlarımı Hüseyin'in Rabbi gibi bakmayın kendi kul olduğunuz gibi bakmayın o zaman anlarsınız. demek ki kul bilinden bir kötülük istediğini gördüğü zaman elbette onun fiiline boz edecek şahsına değil zira tövbe ettiğinde o insanı hiç işlememiş gibi görür. Doğru mu? Eğer şahsına buğz edersen ne olur? Arındığı zaman yüzüne bakamazsın. Öyleyse bize düşen kötülük isteyen kimsenin tevbe etmesini sağlamak ve kusurunu gizlemektir. Yeter mi? Devam mı? Devam. Yeter abi. Devam. Hı? Allah bu dini nasıpsuzlerle de geçmekler kardeşler. Bunu ne demek olduğunu bilir misiniz? Hayatı şey değil Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şüphesiz Allah Azze ve Celle bu dini nasıbı olmayan kimselerle de destekler Mesela Hayatıç Sahabe diye bir kitap var okudunuz mu? Hepinize tavsiye edelim. Kimin yazdığını bilir misiniz? Cemaat Tebliğ'in kurucusu başı durumunda olan Zekeriya Tandehler'in mi? Tam bir kitap sünnet düşmanıdır biliyor musunuz? Koy bir hanefidir. Peki o kitabı okuyan ne olur? Çok sever. Kim naşıklı kim yaşıklı Biraz geriye gidin. Ebu Talip yıllarca kime şüter oldu? Allah da sığar sallahu aleyhi nasıl öldü? Müşrik olarak öldüğünü söylüyor din değil mi? Nasitlenmiş ismi. Yani insanlar görünüşte hayırlı ameller isteyen fakat iç hallerinde ihlası gözetmeyen kimselerle de Allah bu değil Ne yapar? Öyle insanlar görürsünüz ki sakal güzel. Şişmandır. Böyle benim gibi oturduğu yeri kapla. Ama iç halini siz bilmeyebilirsiniz. Mesela belki hepiniz okumuşsunuzdur. Sultan Vahdettin. Cezayir'de, Fars'ta, Tunus'ta ayaklanmalar çıkıyor. Tarih okursanız yakın tarih. Bakıyor ki hep tarikat şeylerinden çıkmış ayaklanmalar. Adamları gizli olarak tutup İstanbul'a getirdiğinde Bakıyor ki hepsi sünnetsiz elmeli. Yani halkın önünde bunlar hep salih insanlar. İnsanları irsad eden hakka güya o zaman biliyorsunuz tasavvuf revaçtaydı. Tarikatlar revaçtaydı. E, i̇çimize de birisi çok rahatlıkla, uzun sakalı ile, suçmanlığıyla, güzel sözleriyle giremez mi? Giresiz. Umumen dünyayı kastediyorum. Çok rahatlıkla girer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 fayda vermez. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu kandili görüyor musunuz? Evet. Aynen ilmiyle amel etmeyen adamın, alimin misali şu kandile benziyor. Kandil ne yapar? Aydınlattır. Karanlıktan insanın gözünün önünü görmesine sebep kılar. Ama aynı zamanda da yakar, kendisini ne yapar? Getirir. Bak bu adam nedir? Nasıksız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 Allah için nefisleri devreye sokmuracağız. İzden istenen şey sadece Allah'ın isminin izzeti, dininin izzeti için. Vallahi bunu yapın. İşte dağın başında yalnız ölün. Allah kıyamete kadar sizin isminize izzet de verir, şeref de verir. Ama insanların içinde isminiz için çalışırsanız vallahi sizde de de olmak, şeref de olur. Ve daha ölmeden içtiniz şimdilik Onun için Allah'ın izzeti için çalışan insanlardan olalım. Ve olalım. Allah'ın kelimesinin yüce olması için çalışmakıza emredilmiş. Çünkü bütün sohbetlerde hoca efendiler veyahut da arkadaşlar veyahut da benden hep şu ayeti duymuşsunuzdur. Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları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 ama bunun kadri kıymetini bilmezsek unutmayın. Koca koca kalınlerin helak olması bir suçu bütün toplumun istediğinden değil. Beş kişi. Bilemediğim kişi, bir araya gelip bu fiili işlediklerinden koç toplumlar ne yapmış? Helak olmuştur. Helak olmuştur. Gelin, gelin. Ama unutmayalım ki kardeşler kalplere hidayet veren kimdir? Allah'a. Allah. Yani ne acıdır? Düşünün Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem kendine siper olan bir amcasına hidayet edemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve o kadar üzülüyor ki o kadar üzülüyor ki Rabbimiz Fana ve Eala sen sevdiğine hidayet edemezsin. Düşünün herkese en yakınlarını şöyle bir düşünsün. Hepsinin iman etmesini istemez misin? Sen babanın iman etmesini istemez misin? herkes en yakınlarının sevgi ehli olmasını istemez mi? Ama Allah hidayet etmedikçe ne yapmıyor? Olmuyor. Olmuyor. Resul devam ediyor. Vallahi diyor Rabbim beni uyarana kadar ona yetmiş, yüz kere tövbe eski bulunacağım. Rabbim üstteki işte ayet müdürüyor. Sen ona yetmişte yüzde tövbe eski Allah onu yine affetmeyecek Vakabinde. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne müminlere onlara tövbe istihbar etme yakışık kalmaz. Bak çıktı. Ne var? Sadece vahy var. İnsan istiyor ki herkes burada olsun. Herkes birlik beraberlik içinde olsun. Ama herkesi herkese sevdiremiyoruz. Ama tevhidi anlayan kimi sevip kimi sevmediğini anlar arkadaşlar. Allah akidesi düzgün olanlarla neyin var? Yani dünyamı belki bir müslümanı görmediğimizde biz onu sevmiyoruz mu ana Allah onun da yeliğini versin, kalpleri ughumet versin, ışıncağınsın. Bu kadar. Ve hidayet etme, bizim elimizde olacak şey değil, buna gücümüz deyin. Ve ayeti kelime de, sen dünyayı da versen, şu iki tanesini arasını ne yapamazsın?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 Yardımlaşırlardır. Onun için kardeşlerim biz birbirimizi sevmek zorundayız. Allah birbirini kendi rızası için sevenlerden eylesin. Amin. Yine bizim için en güzel örnek muhakkak ki kimdir? Allah, ın Allah ın Resulü'dür. Öyleyse onu tanıyalım kardeşler. Bakın Türkiye'de en büyük başkalıklardan birisi şucu bucu Şunun buyruğu onun adamı. Allah'ın adamı olalım ya. Allah'ın adamı olalım. Aynen. Birisi bize deyince Allah'ın adamına bak geçsin ya. Şunun adamı denir. Allah için buna çalış. Buna çalıştığınız zaman tabi örnekte Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'dır. Onun güzel ustubuyla yapalım ama dinden kırpma yoluna gitmiyor. Yumuşak olalım ama taviz vermeyelim. Hoşgörülü olalım ama sert olmayalım. Bakın i̇bn baştan gelen bir rivayettir Allah kendisine razı olsun. Ümmetinden Kur'an'ı okuyan dini güzelce öğrenen bir topluluk çıkacak. Dikkatli bilmeyin. Şeytan bunlara gelip şu idarecilerin yanına varsanız ya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 işi olmadan devlet erkanıyla düşüp taşan, oralara gidenden ilim ne yapmazlardı? Almışlar. Bakın Allah kendisinden razı olsun büyük imamları el alalım. Ebu Hanefe kadı olmamak için ne yapmıştır? Dayak gelmiş. Yani kadı olmamak için. Emirin şeyhul islamı. Çünkü o işlediği günahı ne yapacaktı ondan kılıp. Allah kendisinden razı olsun. Bak bizim şerefimiz İmamı Malik olmamıştır. Ahmet olmamıştır. İmamı ı Şafi olmamıştır. Ve zincirle dayak yemiştir. Bu insanlar hapse girmiştir. Allah onlar gibi alimlerin sayısını artırsın kardeşler. Hep uzak durmuşlardır. Çünkü zalime hakkı söylemeli. Alimler bu konuda. Devletle iş birliği yaptı mı o alim hakkı ne yapamaz? Söyleyemez onun kulağına fısılda burada yapar. Ve Müslümanları da birlik, beraberlik içinde bulamaz. Hangi devlet oluşturur? Hiç fark etmez. Belan derslerini dinlemediniz onlarla. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü yaşadığı topluma bakın. Mekke müşkütleri, Aleyhisselatü Resulam'a putlarına dil uzatmaktan ve adetlerini akılsızlıktan olarak suçlamaktan vazgeçmesi karşılığında kendisine kral olmayı, en güzel kızlarını vermeyi, mallarından toplayıp, kavminin en zengin adamına atmayı Olmayı söylediler. Ne dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bir elime güneşi, bir elime ayı resulat. Yine de bu hak davada ne yapmam? Vazgeçmemdir. Davetçi de bu yolda ne yapma? ilerlemek sabında. Çünkü insanlar davetçinin ağzına hareketlerine ve amellerine bakar. Devletle bir araya gelen, yani tağutlu sistemleri kast ediyoruz. Onlarla istişare eden, onlarla düşüp kalkan bir alim hiçbir zaman topluluğunu hakka yönetmez kardeşler. Bugün bakın Kaflete düşen bütün dünyadaki müslümanlara bütün sebepleri alimleridir. Hatta son olaylarda bile hiç tasif etmesen bile en güzel fetvayı şüfer kardavi vermiştir. Yani hiç tasif etmesen de Ama diğer alimleri ne yapmıştır? Kuşmuştur. Ne? mübarek için, kattası hmm. için, öbürleri için. Bunların hepsinin katlı bacı. Öldürülmemiştir. Kutba verilmiştir. Evet. Rabbim veazaca amelleri işlemeye hepimize nasip etsin. Böyle olursa alimler taviz yolunu tutar, önce belli makamlara yerleşir ve böylede İslam'a hizmet etmeliyiz diyenler Allah düşmanlarına hoş göstermek için tepe taklak duranlar yerleştikleri bu makamı kaybetmemek için Müslümanlara daha çok zulmeder hale ne yaparlar gelinler? Bukhari'yi hemen hemen hepimiz okumuşsunuzdur veya şu rivayeti duymuşsunuzdur. Heraklüs'ün kısasını okudunuz mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın kendisine elçisi geliyor, mektubu veriyor. Heraklüs ne yapıyor? Zaten alim birisi. Peygamber aleyhissalam'ın alametlerinin ruhunu zaten gören birisi. Hemen sarayına bütün vezirlerini, halkı topluyor...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 Belli bir makama çalışan insanlar ne yapıyormuş? Kolay kolay başlayacaklar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor maşıtsızlara. Maşıtsızlara. Evet. Bu yüzden bakın günümüzde teşekkür veyahut başka şey veyahut başka başka birçok meseleler gündeme gelerek Müslümanların arası meşgul ediliyor. Kim halledebildi bir başörtü meselesini? Ha? Ya bunların dini laik. Sen değil ki el Kime hangi merci veriyorsun da başörtü halledilecek? Mümkün mü? Müslüman, Müslüman olmak zorunda. İstiyeceklik göktekinden isteyecek. Yani bir çiftçi tohumu ektiğinde kimden istiyor? Sen de iman edeceksin. Allah'a dua edeceksin ve kulluğunu gündeme getirmek zorundasın. Hiçbir merciye gidip de kapısını çalmak zorunda değilsin. Eğer evet, çalarsan, elbette ki o kapıda da bir belan oturur. Başörtüsü dinde yok ki, Kuranda yok ki. Bundan önceki diniyetçileri başkanın yazmış olduğu meali çok okudunuz mu arkadaşlar? Başörtüsü ile alakalı çok okudunuz mu? Okudunlar mı? Evet. Öztürk'tür. Yani Kur'an'da böyle bir şey yok diyor. Ne diyor? Musun? Tabi. Onun için seçtiler. bir diyor. Evet. Evet diyor. E biri de çıkıyor da tefarattandır. Herkes takır takır ne yapıyor? Açabiliyor. Onun için Allah bu dini demek ki nasip de ne yapıyor? Destekliyor. Bakın Allah Resulü diyor ki, işsizlikle işsizlik ben ihtiyal ben ihtiyal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 Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak. Siz Kur'an neredeyse orada yer alın. Üzerinize bazı idareciler girecek. Onlara itaat ederseniz sapıklığa düşersiniz. Karşı çıkarsanız sizi öldürürler. Orada bulunan Haris'in abisi diyor ki, Zabir Ya Resulullah bunu ne yapalım? Yani karşı çıkarsan öldürüyorum. Vahiy de ne yapmıyor? Amel etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsa Aleyhisselam'ın aşabının yaptığını yaptı. Onlar testereyle biçildiler. Baracına çekildiler. Allah'a itaat üzere ölme, İslam üzere yaşamaktan hayırlıdır dediler. Bilin ki haksızlık yaptıklarında savunmak için çarşı çarpışıp ölen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 Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü Elhamdülillahi Rabbil